Mısır, Asvan Barajı'nı yaptıktan sonra kendisi pek çok sorunla boğuşmaya başlamıştı. Bu durumda Etiopya'da hem de ülkesine hem de Mısır'a zarar vermiş olacak. Bu tabii hemen ülkemiz için Ilusu Barajı'nı akla getiriyor. Japonya'da felakete sebep olan Fukushima nükleer santraliyle aynı model olan İspanya'daki, üstelik de 40 yıldır faaliyette olan Garona santralinin kapatılması isteniyor. Santa Maria de Garona nükleer santralinde kullanılan General Electric Mark I tipi reaktör,